Tekrar merhaba. Açık vergi devam ediyor. 95 frekansında açık radyodasınız. Gomidas gösterisini konuşacağız ve değerlendireceğiz. 24. İstanbul Tiyatro Festivali sırasında sizlere duyurmuştuk. Bu çok kıymetli yolcu tiyatro prodüksiyonunu. E, oyunu takip etmeye çalıştık olabildiğince. Şimdi aslında bir ikinci safhaya e, geçti Gomidas prodüksiyonu. Buna ilişkin de Ersin Umut Güler projenin süpervizörü ve e, prodüktörün yolcu tiyatrodan bize bağlandı telefon hattımızda diyelim. E, hoş geldin Ersin. Hoş bulduk. İlk merhabalar. Nasılsın? E, fena sayılmaz. Senin sizleri sormalı. Biz de öyle. Fena sayılmaz. idare ediyoruz. Evet. E, aslında büyük de bir organizasyon e, içindesiniz. E, çok heyecan verici. E, bir, bir buçuk ay bizleri bekliyor. 29-30-31 Ocak tarihlerinde Gomidas yeniden izleyicisi de Buluşacak ya da şöyle diyelim, bulsun diye bir destek kampanyası geçtiğimiz günlerde ilan ettiniz. Belki açık radyo dinleyicilerinden, radyo gusuf dinlemiş olanlar ayrıntılara çoktan hakim olmuşlardır. Ama olsun biz konuyu riski atmayalım bu iş önemli diye düşündük. Tekrar Balandaki Yolcu Tiyatro'ya şimdi destek ol, gomidas sahnede yaşasın sloganıyla başlayan kampanya. Vesilesiyle bir kere de aslında e, bu kıymetli gösteriyi ve prodüksiyonu konuşacağız. Ama şayet kabul edersen en baştan başlayalım istiyorum. Yolcu Tiyatro benim e, ismini çok iyi bildiğim e, özellikle kent akviminde e, bültenlerimizde yıllardır sıklıkla e, aslında andığımız bir e, kumpanya. Joko'nun doğum günü kapıların dışında ve en sonunda e, pek çok sahnede de izleyiciyle buluşmuş. Türklü ve nüs e, prodüksiyonlarıyla Yolcu Tiyatro'nun ismini eşleştirebilir dinleyicilerimiz ve şimdi de işte Gomidas e, gösterisi. Ama e, bilmeyenler belki e, dikkatleri başka yerde olanlar vardır. Yolcu Tiyatro'nun genel mantı etkisiyle yapıp ettiklerini kısaca anlatır mısınız? bize? Şöyle Yolcu Tiyatro 2013 yılında başladı. Seyircisiyle buluştu. E, Wolfgang Borchert'in e, Savaş Karşıtı Metni Kapıların dışında ilk oyunumuzdu ve oyun Yüze yakın temsil oynadı şimdiye kadar. Bir iki sene kadar ara verdik. Sonra yeni bir prodüksiyonla geçen sene tekrar başlamıştık. Onun evet. dışında kanların ötesinden gelen sesler Ariel Dorfman'ın e, oyunu. Onu sahneledik 2014 yılında. onun doğum günü ve Kürklü Venüs oyunlarımız var. Gomidas evet. da bizim aslında beşinci oyunumuz, altıncı prodüksiyonumuz. Kapıların dışında tekrar yaptığımız için. 8 yıla yaklaşan bir tiyatro topluluğu. Epey kalabalık bir oyuncu kadrosu var. Farklı farklı oyuncularla çalışıyor aynı zamanda. Kalabalık oyunlarda yapıyoruz. Gomidas da onlardan biri oldu aslında. Tek kişilik evet. bir oyun ama arkada büyük bir koroyla. 8 yıllık bir oluşum İstanbul merkezli evet. ve Türkiye'nin her yerine ulaşmaya çalışan bir tiyatro grubuyuz. Evet, Gomidas'ın Aintran'ı şimdi konuşacağız. 8 yıllık bir tiyatro dedik. Buna bir de aslında bir bağımsız tiyatro grubu olduğunu da eklemek lazım. Yolcu tiyatronun. Ee, ve Türkiye'nin her bir yanında vurgusu da önemli. Farklı sahnelerde izledik hakikaten. Keza Gomidas'ta 27 Kasım'da promi yerine yapmıştı. Warwats, War, roadman Kilisesi gibi oldukça olağanüstü bir mekanda olmuştu. İsterseniz e, biraz bu e, kum kapıdaki tarihi mekanı kullanma biçiminizi de akıllı tutarak Gomidas e, projesi nasıl yavaş yavaş oluştu kafanızda onu sorayım size. Öyle ve biraz böyle eskisine gidersek biz e, oyunun yazarı Ahmet Sami Budak e, arkadaşım aynı zamanda, 2016 yılında e, bir oyun okuması yapmıştık beraber. <gülüyor> Sultan Ahmet şey e, Armada Otel'de. E, e, orada bir oyun okuması yapmıştık e, Zakir adlı oyunu ve oyunu aslında böyle bir hayata geçirmeye çalışıyorduk Sa sonra da Türkiye'nin e, dinamiklerinden kaynaklı oyunu bi bi bi biraz ertelemiş olduk o günden beri 2016'dan beri de e, aslında oyunu yani beraber bir iş üretmek üzere e, sıklıkla konuşuyoruz e, bir seneyi aşkın bir zaman olmuştur Sami Gomidas'ı yapmak istediğini yazmak istediğini söyledi bana ee, ve Gomidas benim e, eskiden beri çok hayranlık duyduğum, çok sevdiğim bir müzisyen ve beni çok heyecanlandırdı e, bunu söylüyor olması e, ve bunu işte da yapmak istediğini, yani yolcuyla beraber zaten bir böyle beraber iş yapma isteğimiz var Hani Hı -hı. benim için de çok önemli bir müzisyen, çok önemli bir sanatçı hayat hikayesi çok e, trajik, e, çok kıymet verdiğim bir sanatçı ve bir evet. anda aslında o, o gün itibariyle proje başladı. Ardından Ocak-Şubat ayında metin yazıldı. Ve biz e, hedefimiz zaten e, Kasım ayında oyunu sergilemekti. Ama tabii araya pandemi girdi. Evet. E, ama şöyle bir şey oldu. Pandemi süresi boyunca biz yani o Mart'tan Haziran'a kadar e, aralıksız olarak Zoom'da prova yaptık. E, i̇şte o, o ilk okumalar, dramaturji çalışmaları, e, metnin bazen tek yeni draftların yazılması... ...feedback'ler almak gibi. Mart ayında başladı ve aslında Kasım 27 Kasım'a kadar süren bir prova süreci oldu. Yazın provalar yaptık Temmuz ayında Alanya'da. Açık havada. Ardından da son 27 Kasım'dan önce Eylül-Ekim-Kasım aylarında da provalara başladık. Kızlandırdık ve oyun aslında dünya premiye yaptı. Yeni bir metin ve ilk defa seyirciyle buluşuyor. 27 Kasım'da sahneledik. 29 Kasım'da yine e, kilisede, kum kapıda oynadık. E, orada da Fransızca oynandı Türkçe üst yazıyla. E, ve o gün zaten bir açıklama oldu. Ertesi gün genelgeyle kısıtlamalar geldi. Ve biz durmuş olduk. E, Gomidas için şöyle. yani Biz bu oyunun sahnelenmesiyle ilgili konuşurken kilise fikri e, aslında kafamızda vardı. Ben başka bir oyunu kilisede e, yapmak istiyordum. Sami de yakın zamanda başka bir oyunun okumasını modada bir kilise de yapmıştı. E, kilise fikri e, vardı ortada ve aslında ben bir anda hemen bir e, İstanbul'daki Ermeni kiliselerini araştırmaya başladım. E, bu oyunu nerede yapabiliriz? Bu oyunun e, hani hem fiziki olarak uygun olacak hem orada bir etkinlik yapmamız gerekiyor yani sonuçta bir, bir sanatsal gösterim e, ve orası aslında bir ibadet alın aynı zamanda. Ve Kumkapı'daki kiliseyi bulmuş olduk. Ee, ve orayı, orası gerçekten e, hem Kumkapının kendisi çok e, enteresan bir yer yani. Tabi. E, İstanbul'un en çok belki farklı farklı kıtalarından göç almış bir e, ilçe yani Türkiye'de bulmak bile çok zor olabiliyor Kumkapı'da gezerken. Evet, ee, halen de öyle hakikaten. Evet yani o, o göçmenlik hikayesi o yani orada da bir sürgün hikayesi var. Gomidas'ın da gönüllü ve zorunlu sürgünleri var hayatında. Evet. Ee, ve çok ya oyunun ruhuyla çok uyuştu. Tabii Gobindas bir başrahip aynı zamanda. Ee, kiliselerde korolar yönetmiş. Oyunda e, arkada bir soğur iç korosu 40 kişilik bir kadroyla e, evet. Gobindas eserlerini seslendiriyor. Evet. Ee, bütün bu hikayelerin hepsi aslında bir araya geldiğinde gerçekten oyunun orada oynama, oynanması, kilisede oynanması, o atmosfer içinde oynanması ki biz orayı bir sahneye çevirdik yine de. İşte ışıklar kiralandı, ışık masaları, e, altyapılar e, oturma şeklini değiştirdik küçük bir sahne kurduk oraya aslında hı hı e, hı hı. yani oyunun ruhuyla o mekan çok e, enteresan bir şekilde e, öpüştüler diyebilirim ve çok e, evet. gelen tepkiler için üzerinden söylüyorum hakikaten büyüleyici bir şey bir etki yarattı hı. evet evet ben de merak ediyordum aslında çünkü benim izleme şansım maalesef olmadı ee, umarım yani Ocak e, ayındaki temsillerde bu mümkün olur bu arada mekanda bir değişiklik olmayacak değil mi? Ocak sonuna planladığınız gösteri için. Yok olmayacak Ya da var mı onu sorayım. <gülüyor> ee, biz oyunu hep e, aynı yerde Kumkapı'da kilisede devam ettirmek istiyoruz. Ee, Tabii o kilisenin şöyle bir özelliği var. Orası 2010 Kültür Başkenti e, yılında kültür merkezi haline getirilmişti bir kilise. Yani e, ibadet e, yapılıyor e, ama daha çok e, sanatsız etkinliklere açık orası. aslında bakarsanız. Ee, ve biz de oyunu mümkün olduğunca ve gittiğince sürekli orada oynamak istiyoruz yani aslında seyirciyi oraya davet etmek ee, kum kapının sokaklarında gezerken belki de bir deneyim başlıyor ve oyun başlıyor aslına bakarsın ee, oyuna geldi hikayenizle beraber bir de tabii şöyle bir, bir şey var bir aramızda konuşurken şöyle bir söz geçmişti Fehmi, ben Sami konuşuyorduk ee, ya Gomidas bu kiliseye İstanbul'da yaşadığı vakitlerde bundan yüz sene ...den de eski bir zamandan bahsediyoruz. Evet. İstanbul'da yaşadığı vakitlerde bu kiliseye girmiş olabilir. Bu kiliseye gelmiş olabilir. Ki muhtemelen gelmiştir. Çok ee, yüksek ihtimal evet. Ya bu, bu fikrin kendisi de yani, yani ayağına bastığı, gezdiği, belki evet, ibadet ettiği kilisede onunla ilgili bir oyun oynanacak ve arkasında oyun bir oyuncu onu oynayacak ve arkada koro var. Ee, ki bir koro şefi aynı zamanda yani korolar oluşturuyor kertenkelelerim dediği e, koristleri var gomidasın ee, ve öyle bir oyun oynanacak e, ya tabii ki aklına gelmezdi ama bunu düşünmek bizim için çok e, özel motiv edici bekliyor. Evet çok e, güzel hissettiriyor. Evet aslında bu manada e, gomidas. Gomycesi... Oyununa belki biraz daha ayantıyla bakarız diye düşünüyorum. E, kampanyadan e, bahsedelim diye tasarlamıştım bir sonraki sırada ama aslında Hazır, e, şimdi Gomidas'ın 100 sene önce belki de ayak bastığı bir kilise fikri e, varken şimdi Gomidas'ın yaşamı senin de söylediğin gibi bugünden baktığımızda çok trajik diyebiliriz ki trajik kelimesi bile oldukça soğuk kalır belki. E, Gomidas'ın bütün yaşantısını e, tarif etmek için çok farklı dönemleri var. Bir sessizlik dönemi var. İşte Anadolu'nun ve Ermenistan'ın e, müziğini Türklerini topladığı müzikoloji dönemi var. Aynı şekilde e, Ermeni Kilisesi e, müziğinin kanonuna yaptığı katkılar var. Hakikaten çok muazzam bir karakter. Yüzyıl e, geçmiş olsa da yaşantısının e, üzerinden. Yolcu Tiyatro e, ve Sami Bey nasıl yaklaştılar e, Gomidas'ın yaşamına? Yani ee, hangi açıdan anlatıyorsunuz acaba Gomidas Vartebedin? Hem yaşamını hem de yapıtını diyeceğim tabii ki. Şöyle yani tabi, metnin yazılma sürecinde de bunu çok çok konuşmuştuk. Ee, mesela Fransa'da Ligieux Akıl Hastanesi'nde kaldığı bir günümü anlatalım. Ee, yoksa biz e, Gomidas'ın bütün bir hayat hikayesini anlatalım. Aslında bir, <gülüyor> bir hikaye var ortada. Ee, <gülüyor> çocukluğundan başlayıp e, Akıl Hastanesi'nde o sessizliğe gömüldüğü Akıl Hastanesi'nde ki Hı -hı. son günlerine kadar bütün bir hayat hikayesi anlatılıyor. Ee, Hı -hı. Ya biz şunu çok önemsedik. Burada çok önemli bir durum var tabii. Yani Gomidas'ın sessizliğe gömülme hikayesinde evet. e, kaynaklarda biliyorsunuz 18 yıl hiç konuşmadığı söyleniyor ama öyle de olmadığı söyleniyor. Ama Hı -hı. E, aslında 1915 ile beraber e, önce müziği bırakıyor ardından evet. da şişideki hastaneye kaldırılıyor Lepe'ye, Sonra Fransa'ya Paris'e gönderiliyor. Orada başka bir klinik akıl hastanesine. Ve aslında bu kadar üretken yani bir etnomüzikolog koro şefi, besteci, icracı çok yönlü bir müzik insanının müziği bırakmış olması ve ardından bütün bir yaşamsal aktivitelerini sonlandırıyor olması 1915'in sonrasına geliyor. Evet. Bu bizim için çok tabii ki önemliydi. Oradaki travmalar, o Çankırı tren yolculuğu, oradan dönüşü. Sekiz Ermeni Aydın dönüyor o yolculuktan. Onlardan biri de Gomidas. E, tabii, evet. Yani şöyle bu, bu çok önemliydi bizim için. Ama hep şuna önem verdik. E, bu zaten bizim hikayemiz. Bu sürgün hikayesi. E, Gomidas'ın e, o yaptığı yolculuk orada başına gelenler, orada insanların yaşadığı e, katliamlar. E, hepsi bizim hikayelerimiz. Ama şunu çok önemsedik. Yani, e, Gomidas aynı zamanda çok önemli bir müzik insanı, çok önemli bir sanatçı. Biz bütün bir hikayeyi anlatırken, onun çocukluğundan başlayarak aslında sanatsal olarak da neler yaptığını, bu topraklara, bu dünyaya neler kattığını hep anlatmak istedik. O noktada böyle bir onun sanatçı tarafını, onun insan tarafını, onun o naif tarafını. E, kırılgan tarafını da çok e, ön plana çıkardık diyebiliriz. Yani bütün bir hikayesi anlatıldı. Ve tabii ki buradaki en önemli noktalardan biri de maalesef 1915 e, ve 1915'ten sonraki suskunluğu. E, evet. Aslında böyle böyle bir hikaye gitti. E, evet. ya, sessizlik meclisi de çok önemli yani Gomidas için. Bu kadar üretken evet. bir sanatçının susması, bu kadar üretken bir sanatçının üretmekten vazgeçmesi, bırakın konuşmayı... Çok uzun bir süre, 18-20 yıllık bir süre. Onda da şöyle bir cümle var, onu da söyleyebilirim. Aslında böyle seslerin peşinden koşuyormuş gibi bir hali var Gomidas'ın hep. Yani biz bunu bu masa başı çalışmasında da çok konuştuk. Yani annesinin bebek yaşta yani, daha yaşına girmeden kaybettiği annesinin peşinden koşuyor. Seslerin, ezgilerin peşinden koşuyor sürekli Gomidas. Hep onları aramış, onları kovalamış, hep onları alıp kaydetmiş aslında. Bu, bu noktada Ermen'in müziğine, Anadolu müziğine de çok büyük katkısı var. Şöyle bir cümle vardı. Ee, şarkıları dinlerken hikayeleri gördüm. Her hikayede beni buldum. Kendimin okulu olduğum, duyduğum her ezgide. Her ağacın bir adı varmış. Her insanın bir şarkısı. Ee, evet. Aslında e, her insanın hikayesini de böyle şarkı olarak gören, ses olarak gören, e, çok naif ve çok gönlü bir müzik insanının hikayesini anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Evet, Ersin Umut birlikteyiz. Yolcu Tiyatro'dan Gomidas Oyunu'nun prodüktörü ve süpervizörü olarak şu anda açık dergide, e, aslında Ocak ayındaki gösterimlerinin öncesinde bir söyleşi yapıyoruz. <gülüyor> Henüz bir ay, bir buçuk ay var ama eğer şahit bu söyleşiyi podcast kanallarımızdan <gülüyor> dinliyorsanız daha ilerleyen bir tarihte e, biletlerin kalıp kalmadığına da e, bir an önce kontrol edin demek isterim. Hakikaten kuvvetli e, bir gösteri ve mesaja sahip olan bir gösteri Gomidas. Ee, Ocak ayının sonunda umarım tekrar izleyicisiyle buluşacak. Ama günler e, pek çoklarımız e, için aslında çok zor geçiyor pandemi günleri. Yolcu Tiyatro Gomidas oyunu pandemi şartlarında ilk defa e, tiyatro festivali sayesinde izleyicisiyle buluşturdu. Ama daha o gösterimlerde bile ki kısıtlamalardan da öncesi ciddi bir kapasite eksiltmesi zorunluluğu vardı. Çok az sayıda izleyicinin buluşabildiği <gülüyor> bir ortam olması hasebiyle koşulları gözünde önünde bulundursak. Şimdi, şimdi böyle bir real kısmına geçelim. Meşakkatli kısmına geçelim. O minas, fartapet üzerine ne kadar konuşsak az tabii ki ama yolcu tiyatrosu zaten Gomilyas gösterisini yapmış. Ee, belki bir ay, bir buçuk ay sonrasına saklarız duygularımızı. Biraz yolcu tiyatronun hem Gomilyas gösterisinin hem de aslında faaliyetlerin devam etmesi için e, bir planı var. Bunu aslında aktarmak istiyoruz sizlere bu akşamın yayınında. Dediğim gibi Ocak sonunda gerçekleşecek gösterinin mümkünatı ve e, geçmiş gösterilerin de bir biçimde maliyetinin karşılanması için bir tür destek kampanyası başlatıldı. Ersin bunu aynı tarihini senden e, almak istedim. Bir kere çok e, az fazla olmasa da en azından birkaç ayrıntıdan bahsetmeni istiyorum. Yani işte salonda mesela daha önceki gösterilerde çok az bilet kesilebildi. Bunun muhtemelen bir maliyeti e, olduğu ve önümüzdeki e, dönemde daha fazla izleyiciyle buluşması için de hem bu maliyetin karşılanması hem de aslında biletlerin belki de garanti edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Nasıl bir tasarım var kafanızda? izleyicilerden tam olarak ne istiyorsunuz, ne arzu ediyorsunuz? Onu da duyalım istersen söyle şimdi son bölümünde. Şöyle, biz 8 yıllık bir tiyatroyuz ve bugüne kadar kurulduğumuzdan beri hiçbir şahıs ve kuruluştan hiçbir maddi destek almadık. Ee, Kültür Bakanlığı'na <gülüyor> başvurularımız oldu kabul edilmedi. Onun dışında herhangi bir sponsorluk ya da böyle bir maddi destek biçimi he henüz bu zamana kadar gelişmedi. Gomides oyunu için de e destek aradık aslına bakarsınız ama herhangi bir e maddi destek bulamadık ve biz oyunu çıkarmaya niyetliydik. Festivalle zaten çok öncesinden e İKSEV'yle anlaşmıştık ve oyunu çıkardık. Aslında çok e <gülüyor> tek kişilik bir oyun olmasıyla beraber e Agop Mamigonya'nın Şefliğindeki Lusovaric korusu var sahnede evet. ve 40 kişilik bir kadro var. Ee, tek oyuncumuz var Fehmi Karaaslan. Evet. de oynamanın bazı zorlukları var. Ee, de herhangi bir e, sahne düzeninin olmaması, o sahne düzeninin kurulması, hiç e, sahne ışığının olmaması, ışık masasından e, ışıklara kadar, spotlara kadar 35 civar spot kiralıyoruz. E, hepsinin kiralanıyor evet. olması ve biz tabii 3'te 1 kapasiteyi oynuyoruz neredeyse. Tabii. pandemiden dolayı bir boş, boş bir dolu ve seyircinin görebilmesi için de biraz daha e, sınırlı seyir, da seyirci alıyoruz. E, bu sebeple tabii ki yani bizim oyunu oynadığımızdaki maliyetlerimiz yani sadece o günün masrafları dahi, hiç prodüksiyon masraflarından bahsetmiyorum bu kadar büyük bir e, kalabalık bir işin e, prodüksiyon masraflarından. Onu bir de çevirmek çok mümkün olmuyor şu anda evet. yolcu tiyatro. Ee, olarak biz de e, aslında boş bırakılmak zorunda kalan koltukları, boş bıraktığımız koltukları sağlık evet. sebebiyle, sosyal mesafe sebebiyle, hatıra bileti ve gomidas hatıra setleriyle seyirciyle buluşturmak istiyoruz ki en azından bu destekle biz bu pandemi sürecinde ki e, Ekim ayına kadar en az süreceğini tahmin ediyoruz bu mesafeli oturmanın ve belki evet. daha da uzayacaktır, belki yıl sonuna kadar, bu yılın sonuna kadar. Oralarda en azından oyunu oynamaya devam edebilmek, seyirciyle buluşturabilmek, yani bizim hikayemiz dediğimiz bir hikayeyi anlatabilmek ve daha çok insana ulaşabilmek için böyle bir boş koltuklara hatıra biletiyle seyircilere ulaştırmak istiyoruz. Orada da şöyle bir şey yaptık. Bir Zamanlar Yayıncılık, Galeri Bir Zamanlar ve Alamet Farika Ajans bize bu konuda destek sunuyorlar. Biz bir e-kitap hazırlıyoruz şu anda. Gomidas'ın Hayatı. Gomidas fotoğrafları, oyun fotoğrafları, oyunun hikayesi, sahne üstü sahne altındaki bütün e, yaratıcı kadronun, üretici kadronun e, içinde yer aldığı, oyunun metninin Türkçe ve Fransızca metninin olduğu kişiye özel imzalı bir e-kitap hazırlanıyor şu anda. Onun dışında e, Bir Zamanlar Yayıncılık tarafından e, kaynaklarını oradan aldığımız e, Marmara Gazetesi özel sayısı e, 1969 yılında basılan Gomidas özel sayısının tıpkı basımını, e, yapıyoruz şimdi. Onu seyircilerimize, destekçilerimize ulaştıracağız. Yine özel koleksiyondan bir Gomidas karpostalı, Gomidas Bartebet karpostalı ulaştıracağız. Ve e, galeri bir zamanlar tarafından yapılmış bir Gomidas sergisi var. O sergiyi biz oyun günü, e, oyun günleri fuaye alanında kuruyoruz ve gelen seyircilerimiz oyundan önce ya da sonra izleyebiliyorlar, e, görebiliyorlar evet. sergiyi ziyaret edebiliyorlar. Evet. Ama gelemeyen seyircilerimiz için yurt dışı Yurt içi e, ya da pandemiden dolayı şu anda gelmek istemeyen seyircilerimize de online sergi gezme seçeneği sunacağız. E, ve bu kampanyayı biz mobilet.com üzerinden yaptık yolcu tiyatro olarak. E, özelinde evet. Gopilas oyunumuzla ilgili e, yolcu tiyatro olarak ilk defa bir maddi destek arayışına girdik 8 yıllık süreçte. Ki bu zamana kadar hiçbir kültür bakanlığı da dahil hiçbir yerden destek almamış, alamamış bir ekip olarak destekçilerimizi, seyircilerimizi de Gomidas oyununun devam edebilmesi için bu özellikle bu, bu sene için pandemi koşullarında sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için mobilet.com üzerinden hatıra biletleri ve hatıra setleriyle e, Gomidas oyununa destek sağlamalarını bekliyoruz. Ee, evet. Ki umarım biz de ocağın 29-30-31 Ocak'ta bu sayede e, oyunu m, rahatlıkla seyirciyle buluşturabiliriz diye umut ediyoruz. Evet biz de bu umudu paylaşıyoruz ve umarız bu yayında daha fazla e, izleyici ve dinleyeceğim ulaşmanıza sebep olur ya da dinleyicilerimizin bir biçimde e, haberdar olmasını sağlamıştır bu çok kıymetli e, Gomidas prodüksiyonundan. Ee, sadece bir sahne gösterisinden de ibaret değil. Çok ciddi arşiv e, çalışma da kapsıyor ve bunun bir kısmını da mobilet üzerinde e, bulabileceğiniz bu e, biletlerde e, sizlere sunuluyor farklı. E, Mecdalarda, medyalarda, medyalarda evet, ya da ara yüzlerde diyeyim. Evet, e, mobilet.com e, galiba hani gomidas diye basit bir aramaya e, yapmak yeterli olacaktır, değil mi Ersin? E, evet, yani mobilet.com'a girdiğimizde zaten gomidas görsellerinde e, görünecektir. Oradan gomidas diye yazdığınızda e, hem kampanyanın içerikleri destek kampanyasının hem e, Bununla ilgili oluşturduğumuz paketler, hem oyun günleri, onun içerikleri. 29-30 evet. Kasım'da Türkçe oynanacak oyun, 31 Kasım'da da Fransızca Türkçe üst yazı ile oynayacağız. Hı -hı. Hepsini Mobiletcom üzerinden destekçilerimiz görebilirler. Evet. Peki bizde e, Ocak ortası tekrar hatırlatacağız aslında bu e, gösterilerin de yaklaştığını. E, umarım hakikaten ilgilisine ulaşır. Umarım Yolcu Tiyatro e, yoluna bu zorlu koşullarda bu ortaya koyduğu bence çok harika planla mümkün olan en az aksamayla devam eder. Bütün ekibe çok e, selamlar gönderiyoruz bu yayın vesilesiyle. Ersin, e, Ersin Umut Güler'le birlikteydik Yolcu Tiyatro'dan bu Gomidas e, gösterisi vesilesiyle buluştuk. Çok çok teşekkür ediyoruz hakikaten. Hem e, bu şahane e, prodüksiyon ve tırnak içinde proje için hem de bize bu akşam için e, zaman ayırdın. En yakın zamanda görüşmek üzere lütfen. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hem Gomidas e, ekibi olarak hem Yolcu Tiyatro ekibi olarak Açık Radyo'ya ve bu e, oyunun kampanyanın duyurulmasında sağladığınız destek için Açık Radyo Yavaş'a çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık, Açık Dergi, dergi.